Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam anâ Resûlillah. Soru soruldu, küfür etmek, kötü sözler söylemek abdesti bozar mı? Bu hususta öncelikle abdestin e, abdesti nelerin bozacağı ve nelerin bozmayacağı hakkında bazı bilgiler verelim. Öncelikle kardeşlerim, e, abdesti önden ve arkadan çıkan, yani idrar, mezi, meni, kayita ve yel gibi şeyler abdesti bozar. Şuur kaybıyan uyku, uyumak, bayılmak, delirmek abdesti bozar. Cinsel uzva arada bir örtü olmadan şehvetle dokunmak abdesti bozar. Bunun dışında deve eti yemek nedeniyle de abdest alması gerektiği hakkında rivayetler vardır. Bir de abdesti bozmayan şeyler nelerdir? Arada örtü varken cinsel Uzva dokunmak, abdesti bozmaz. Kadına dokunmak, abdesti bozmaz. Kan aldırmak, hacamat gibi sebeplerle e, vücuttan kan çıkması ya da nedene bastırıp kan çıkarmak bu gibi şeyler abdesti bozmaz. Az ya da çok kusmak, abdesti bozmaz. Abdestin bozulduğundan şüpheye düşmek, yani iç, içimize gelen az vesveseler, bu zannı galibimiz yani zannımız fazla ise abdestimizin bozulduğuna dair bozulur ama hafif bir şekilde zan aklımıza geliyorsa yani şüphe geliyorsa bunlar nedeniyle abdest bozulmaz. Gelelim küfretme ve kötü söz nedeniyle abdestin bozulması meselesine. Bu hususta açık bir delil yok yani bunlar abdesti bozar diye Söyleyebilmemiz için elimizde bir delil olması gerekir. Böyle bir durum yok. Ancak abdest her ne kadar zahiren bir temizlik ise de manen bir temizlik sayılır. Yani bir insan elini yıkarken hem zahiri pisliklerden temizlendiği gibi manen de haramdan elini uzatmayacağına dair bir temizlik oluyor. Ağzına su verip yıkayan e, abdest alarak gıybet gibi kötü sözler, e, haram sözler gibi şeylerle de ne yapmış oluyor? Manevi bir temizlik yapmış oluyor. Yani dolayısıyla ağzımızı bu şekilde yıkadıktan sonra kötü sözler söylemek abdestten sonra evet abdesti bozmaz ama manen abdestin e, ruhuna, abdestin özüne ters bir davranış olmuş olur. Yani abdestin sıhhatini bozar. Çünkü abdest alan bir kişi e, temizlenmiş olmaktadır. Maddi ve manevi olarak temizlik yapmış olmaktadır. Dolayısıyla böyle bir kişinin bu sözleri söylemesi uygun olmaz. O abdestin e, güzel bir abdest olmasını engeller, onun sıhhatini bozar. E, bu hususta insanlar e, içlerindeki... E, Duruma göre yani abdest tazeler, tazelemek gerekiyorsa, gönlü rahat ediyorsa abdestini tazelesin. Ama zahiren yani fıkıh kurallarına göre bu sözler nedeni abdest bozulmaz. Ama namaza başlarken namazın huşusu abdestle birlikte başladığı için abdestin de ta başından itibaren e, düzgün huşu içinde olması e, ta namazımıza kadar bize etki edecektir. Dolayısıyla abdest alan bir kişinin böyle şeylerden sakınması daha doğru olacaktır. Elhamdülillahi rabbil alamin.